İyi akşamlar hocam. Tevbe suresi 71. ayette mümin erkekler mümin kadınlar birbirlerinin velisidir diyor. Bu ayete göre birbir birbirleriyle rahatlıkla oturup kalkıp konuşabilirler mi? Bir üniversiteli erkek öğrenciyle kız oturup ders çalışabilir mi? Bu ayeti bize açıklayabilir misiniz demiş izleyicimiz. Veli kelimesi birden fazla anlamı olan müşterek bir kelimedir. Mesela bir baba çocuklarının velisidir. Ne demek? Hem hukuki hem de mali haklarını deruhte eden insan demektir. Evet. Veli kelimesi bir işin sahibi manasına. Tamam Mesela siz diyelim ki şu anda bir sunuculuk yapıyorsunuz. Evet. Bu işi de güzel yapıyorsanız size der ki Araplar mesela Ente veliyyü zelike ve aktaru aleyhi. Ente veliyyü zelik. Sen bu işe ehilsin. Sen bu işi iyi yapabilirsin. Ve aktaru aleyhi. Ve buna da güç getirirsin veli kelimesinde. Evet. Diğer bir veli kelimesi dost manasında kullanır. Niye bunları söyledim birkaç manayı? Kaç müşterek manasız. kelime. Çünkü Kur'an'da müşterek kelimeler de vardır. Evet. Müşterek kelime olduğundan dolayı bunu Kur'an-ı kerime okuduktan sonra malini de okuduk. Ha, Ondan sonra ya tefsirine bakmalıyız bu kelime nasıl açıklanmıştır? Peygamberimiz, sahabe, tabi'in ve ulema tarafından ya da eğer bir tefsir yoksa bir güvendiğimiz, ilmiyle amil, ihlaslı bir alimize sormalıyız. Buradaki veli kelimesi, mümin kadınlar, mümin erkekler birbirlerinin velisidir. Yani birbirlerinin manevi dostlarıdırlar. Manevi dostlarıdır. Bir insanın bir insanla dost olması, onunla halvet olmasını caiz kılmaz. Evet. Müslüman kadınlar bizim dostumuzdur, kardeşlerimizdir. Allah, Resulü ve Müslümanlar birbirlerinin dostlarıdır. Ama... Müslüman hanımefendi benim dostum olması demek benim onunla halvette yani kapalı kapılar arkasında camları perdeli kapı arkasında baş başa birebir oturmamın caiz olması ne yapmaz? Gerektirmez. Bu ayetten bunu çıkartmak çok çok çok yanlış bir çıkarım olur. Evet. O zaman bir erkekle bir kız öğrenci bir odada bir evde efendim kapısı kapalı camı perdeli buyurun biz birbirimizin dostuyuz, çalışalım. Hayır bu halvettir. Halvet de İslam dini de şiddetli yasaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyururlar ki, لَاَنْ يَدُقَّ عَلَىٰ رَأْسِكَ الْمِسْمَارِ خَيْرٌ لَكَ min اَنْ تَقْلُوَ بِمْرَأَةٍ اَجْنَبِيَّ Yabancı bir kadınla halvet olma, baş başa kalmandansa, başına çivi çakılması senin için daha hayırlıdır diyor. İslam 5. Halifesi kabul eden Ömer bin Abdülaziz'in hoş bir sözü var. La tehluvanna bimraatin ecnebiyyetin ve le kuntetuallimuhel Kur'an Yabancı seninle evlenmesi caiz olan yabancı dediğimizde kasıt budur yani. Evet. Evlilik caiz olan bir hanımefendiye Kur'an öğretsen dahi. Aranızda Kur'an var. İkiniz de Kur'an okuyorsunuz ve Kur'an öğreniyorsunuz birbirinizde. Onunla halvet olma diyor. O nedenle Üniversite gençler bir odada üçüncü bir arkadaşları olmadan ders çalışamazlar. Bu halvet olur, caiz olmaz. Ama üçüncü arkadaşları olursa işte o zaman bu halvete girmez. Ama doğru olur mu? Hayır olmaz. Doğru olmaz. Hanımlar hanımlarla, erkekler erkeklerle çalışsın. Ama kalabalık bir grupsa işte o zaman bir sıkıntı olmaz diye kalabalık grupta çalışsın. Ee, Cinslerin birbirlerine kur yapması diyebileceğimiz veyahut da şehevi duyguları tahrik etme gibi kelimeleri kullanmalar mümkün değildir. Niye? Çünkü edep kuralları kalabalık ortamda bu gibi sözlerin açılmasına veyahut da konuların açılmasına engel olur. Burada sıkıntı olmaz. Teşekkür ederiz hocam.